Bismillahirrahmanirrahim Konumuz şeytan bizi neden ve nasıl aldatıyor? İki tane etken var bizi hakkını ayıran, ayırmaya çalışan şeytan ve nefsimiz. Bu başka konu konumuz inşallah yalnız şeytan bölümü. Önce şuna bakalım. Şeytan bizi neye aldatmaya çalışıyor acaba? Ne yararı var bundan şeytanın? <gülüyor> Araf 12'de. Böyle yürü, Rahim. Kale ma'amiz emertük Kale Allah buyurdu şeytana. Ma menne ake. Ma İsim mevsul dönüyor buna. Ey iblis! Sana hangi şey men etti, engel oldu? İz emertük. Sana secde emrettiğim zaman neye secde yapmadın? Belas sordu. Allah Teala Mevlamı Celle Cali, İmtihanın tavsutu iblisi şeytanı. Aslı cindi kendisinin. Velab yürüyor. Kâne cinle cinli. Şeytan cinlerdendi. Melek değildi. Fakat çok Allah kulluk etti yeryüzünde. Yüksek makam aldı. Birinci gökyüzüne çıktı. Meleklere karıştı. Onlar da geçti yüksele yüksele ta cennete meleklerinin başına lider oldu, hoca oldu. O makama çıktı. Ama cinler, şeytan da tabi nefse mara var. Meleklerde yok. Allah Teala emretti onlara meleklerde iblisede. Adem'e secde edin diye. Secde emri veren Allah Celle Celaluhu. Adem Aleyhisselam bir kıble gibi yön anlamında. Fakat ne de olsa burada Adem Aleyhisselam'a bir saygınlık var burada Allah katana tabi. Bütün melekler secde ettiği halde iblis olan şeytan o zamanki adı Azail'di. Azail'di. Sonra iblis dendi, şeytan dendi. İblis artık ümidin yitri anlamına geliyor. O etmedi. Rabbim sordu. Ey iblis, sana secdeyi emrettiğim halde neye secde etmedin? Buna engel neydi? Kale, İblisin cevabı. Ene minhu. Ben ondan hayırlıyım dedi. Minhu burada zamir adam arşama gidiyor. Ben dedi Adem'den daha hayırlıyım. Ondan üstünüm dedi. Ondan üstünüm dolayısıyla onun bana secde yapması lazım. Demek istedi burada. Peki nereden çıkar bu üstünlüğü İblis? Ve bunun İbliskin açık burasında da i minnârin Beni ateşten yarattın ateş Ve halakten min tınin. Onu da Adem Aleyhisselam'a da Tîn çamur anlamına geliyor. Onu çamla yarattı buyurdu. Dedi. İşte burada şeytan ne yaptı? Aklına göre burada kıyas yaptı. Halbuki bir konuda Allah emir verince hiçbir varlık burada kıyas yapamaz burada. Allah Rabbil Alemin'dir. O da yerlerinde egemin mebliamızdır. Askerde bile mesela bir komut emir verince, askerin bunu aklı ersin, ermesin, itaate mecburdur. Burada. Mevla emir verdi, Berekler secdi kapanılar, o kapanmadı secdiye. Burada aklında kıyas yaptı. Daha doğrusu, mevla bir festek bereh, kibullendi, onurlandı, büyüklendi ve şu kıyas yaptı. Ben ondan daha hayli üstünüm ondan. Neden? Beni dedi ateşten yarattın. Ateş ısı anlamına gelir, ısı. Mesela derler ya, hastalığı ateş yükselmiş. Ateş yükselmiş hastalığında. Isı anlamına geliyor. İblis ve cinler onu yaratmadı ısıdı. ısı da yaratıldılar. Neden? O zaman dünyada toprak yoktu muhteremden, dünyada. Dünya zaman, kızın gaz halinde, dünya zamanlar. Kızın gaz halinde, onun dünyada ne taş taşkaya var, ne su vardı dünyada. Güneş vardı, da vardı, hızda da vardı. Yani o anda gün dünya kızın gaz haleydi. Yüce Mevlamız hallak-ı alemdir, hallak, yaratıcıdır. Allah Teala dilediği varlığı, dilediği madden yaratır. Allah güçlüdür bu. Güçlü Mevlamıza. Şeytan İbisesin cinler, o zamanki gazın yarattığı bunda ısın yarattığı bunda Şimdi İbisesin şu kıyası ısı gazlar da hafif yukarı çık havada. Çamur en yani aşağıda kalır. Yani aşağı benden dedi kıyas etti. Bu ne yaptı Şeytan? Aldan tabi kıyasında... ...maddeye baktı. Yaratana bakmadı. Gerçi... ...maddenin bir değeri var ama... ...bu bizlere göre... ...varlıklara göre maddenin değeri var. Ama Allah katında... ...ısı da... ...çamur da... ...altın, taş da... ...hepsi işte Allah katında. O Demek ki bir insan... Allah'ın emrine değil de, peygamber izinden değil de bir insankinin aklına göre böyle bir hüküm, kıyas yapmaya kalkışırsa aldanıyor. yazık günümüze de insan şeytanları bir kaynağa dayanmadan, yani müşriyetin işcidine dayanmadan aklına göre fetva veriyorlar. Nedir bunlar da? İnsan şeytanları da var muhteremler. Ki Mevla buyuruyor minen cinneti ve nasi. Hem insan şeytana var, cin şeytana var. Şeytan, iblis yani bu şekilde allah Teala asi olunca Mevla tabirinin cehennetten çıkardı. Lanet dedi Mevla ona. Lanet dedi. Bütün makamdan soyutana çıktı. Dedik Dedi ki şeytan allah Teala Mevla'mıza bu da Arap 14-15'te En zırni ila yevmi yub'asın baktı şeytan cennetten kovuldu. Lanettendi. Meleklerin üzerindeyken en aşağı tabakaya indi. En aşağı tabakaya indi o anda. İyi aşağılandı Allah katında. Neyse de şeytan şey Allah'a yalvardı. Kale enzırni bana biraz zaman ver. Üret ver bana böyle. Yani hemen beni öldürme. Canımı alma. Ne zamana kadar? İlâ yevmi yüb'asın. Boğaz güne kadar. Yani insanların kabirden kaldırıldığı güne kadar bana izin ver canımı almazımına kadar. Tabi şeytan en büyük alim odur şeytan aslında. Yani cehennetin içinde yaşamış bin sene. Cehennemi bilen, çok süre bilen şeytan. Çok büyük, muazzam bir allama aslında kendisi. Ama ilim insanı kurtarmıyor iman olmayınca. Burada şeytanın amacı şu. Yani ''Ölüm acısından tatmayayım'' demek istedi burada. ''Ölümden tatmayayım, o zaman beni de izleme bana. kale. Böyle ki Rabbimiz, ''İnneke minel munzareyn'' Sana zaman verildi, zaman tanımıldı. Ne kadar? ''İlâ yevmil vaktil malum Bu da Hücret 38'e ben evlam buyuruyor. ''İlâ yevmil vaktil malum Malum burada lahm tarif var. Ahdi için. Yani belirli o zamana kadar sana izin verdim Mevlam Belirli o zaman. Bu nedir? Kıyametin koktuğu zamana kadar. Kıyamet koparken Aziz selam İblis sana gelecek canını almaya. Bakacak ki İblis Aziz Aleyhisselam karşısında. Kaçacak. Doğudan batıya, kuzeye, güneye küreye arzı bütün dönecek. Çok süratte gider kendisi. Küreye arzı böyle her tane dönecek. Nereye gitsin, nereye kaçsa önünde azar serem bulacak. O tabi hürüm arzını çekecek. Şimdi İblis'e bu zaman tanındı verildiği Peki iblis, yani şeytan acaba neden böyle zaman istedi ama şimdi? Yani yanlı yaşamak için de bunu. Başı amacım vardı. Kale. Şeytan bunu söylüyor şimdi Mevlamız'a zamanım. Febima egveyteni febima buradaki be sebebi deniyor buna. Egveyteni Beni iva ettiğinden dolayı, onun nedeniyle, iva azgınıta bırakmak, dalelette bırakmak. Yani Ya Rabbi, o Adem'in sebebiyle, orası seyirci yapmadığım için, ben üst makamdayken aşağılandım, bu şekilde dalelette bırakıldım. Şimdi ne yapacak? li akudene lehüm sıratal müstakî başta bir lan var sondan şedre num var iki tekit yani elbette elbette bu da kesinlikle oturacağım dedi oturacağım lehüm <gülüyor> <gülüyor> o insanlar için Adem'in nesli için nereye Sıratı müstakim. Sıratım, sırat-ı müstakim. Sarım güzel oturacağım. müstakim. Allah'a giden yol. Cennete giden yol. Bu işin her gün namazda Allah yalvarıyoruz. İyi dinle sırat-ı müstakim diye. Tek yol var. Kul Allah'a ulaştıran tek o. Bu da sırat-ı müstakimdir. Peygamberler yolu, sıdıklar yolu, sahabe yolu, şehitler evliya yolları böylece. Bu da şeytan yemin etti. Ya Rabbi, o senin hak yolun üzerine, isyam oturacağım. üzerinde yani oturacağım. İnsanları başka yollara yönlenmeye çalışacağım oradan bu yürü böylece. Tabi görünmüyor. Görünmüyor ama insanları etkileyebiliyor. Etkiliyor insanları. Mesela deriz ya hava çarptı dedi bana. hava çarptı, bilinmiyor hava, e, şeytan çarptı. Ne fark ediyor? Hava çarptı, güneş çarptı, hava çarptı, şeytan çarptı, inç çarptı. Ne farkı? Hiç farkı yok Bizi etkileyebiliyor bu şekilde Yani gönüllere vesile verebiliyor, bizi çarpabiliyor bu şekilde Demek ki kim Allah yoluna hakkına gitmek istiyorsa önünde bunu şeytanı buluyor. Şeytanı engele aşılmadan insanı hak yolunda bulamıyor. İlk engel bu bu şeytan aleyhillâne iblis. Önümüzde engelle bunu aşmak şart. Peki sonra ne yapıyor şeytan oturup da burada? Sümme. Sonra لَا تِيَنَّهُمْ هِنْ بَيْنِ Onlara, insanlara önlerinden geleceğim buyurdu. İnsanlara önlerinden geleceğim. اَبْنِ <gülüyor> حَلْفِهِمْ arkadan geleceğim. Şeytan insanlara önce önden geliyor. Önlerinden. Ne var önümüzde? Ölüm var. Teneştir var. Kefen var. Tabut var, mezar var önümüzde. Sonra kıyamet kopması var, mahşer var, hesaba çekilmek var. Ve cennet cehennem var. Şeytan önümüze geçiyor, insan önüne geçecek, böyle söylüyken insanlara önüne perde perde. Ölümü uzaklaştıracak. Canım sen daha gençsin be. Ama planlı öldü benden daha küçük, yani onun içine konuda kanser vardı, kalp vardı... ...şu şu vardı onda, sen sağlıklısın derin. İnsanlara... ...ölümü unutturmaya çalışır. Gafletin yani buna, gaflet. Ahiret unutur insanlara. Hatta... ...zamanla... ...imanı zayıflaya, zayıflaya... inkar ettirmek kadar... ...kalkışır böylece. Yani ahiret olacak mı... İşte ölüm insan dirilecek mi? Bunu yapmaya böylece. Önce insanın önünü kesmeye çalışır. Bunu da başarırsa, ötesi kolay şeytana. Kişi işte Allah'tan korkmayınca, ölümü hatırlamayınca, mezra hatırlamayınca, özellikle mahşerdeki hesabı sorgulamayı hatırlamayınca insan, tabii başı başı kalıyor. Başı baş kalıyor. Yeminle halfeyim, sonra insanların arkasından geleceğim diye, arkasından. Arkamıza ne var? Yani dünya ahirete dönmeyince arkada dünya. İki ay zıt kutup bir dünya ahireti. Dünyadan geleceğim. İnsanları dünyaya çağıracak, dünya yine süslerine. Yani sanki insan, yani dünya yaratılmış insan, dünya için yaratılmış daha güzel yaşama, zevk elineceği oyunlar, şunlar, bunlar artık yani dünya meşguliyeti, çalışma, çabalama, mesela bir ev yapılıyor ki ev yapılırken yani genelde ev yapan kimse o anda hiç ölümü hatırlamıyor. Hatırlamıyor. Yaptığı evde acaba kaç oturacak evde? Kaç oturacak evde acaba? Nereye gidecek oradan? Mezara gidecek. Mezar. İnsan evinde tabi bu şeytan bunu işle uğraşıyor. Süz Zinet Perdenin rengi, türlerin desenleri. Efendim işte bundan deseni beğenmiyorum. Tür yepyeni daha desen beğenmiyor. Başka tür olacak Sahabe-i Kiram hazaratları kurek ve bulamazlarken bizler tabak imiz, tabak kaşık beğenmez, tabak kaşık. Evde bir sürü tabaklar var, üst üste duruyor onlar. İşte filan tabaklar daha güzel, filan kaşık daha güzel, takımla daha güzel, şatolar daha güzel. Ne bunlar? Şeytan bizi sürekli dünyayla oyalıyor ki ölüm unuttursun öbür aleme zaman kalmasın. İnsan dünyaya dalınca ne oluyor? Her ne kadar namazı bırakmasa bile kişi şu namazda niye araya girdi yani sanki? Bir engel gibi mi? Hele kısa günlerde dalmış insan dünyaya Haramlarımızdan mesela, durmadan evi temizlikleri, fayansları silme, şunları silme, kaç çeşit temizlik, deterjanı, kaç çeşit, türlü detajanları, silme farklı bunlar, oyalanırken öyleyse okunuyor. Ama işini bırakamaz tabii ya, güne kısa e, namaz bırakmak istemiyor, sağda bakıyor, ikine yaklaşıyor, yani nereden bu yazan girdi araya, öyle araya girdi gibi muhteşemde Halbuki... ...düşünsek muhteşemler... ...gidenlere baksak... ...gidenlere baksak... ...ne yaptılar mı bunlar? da çalıştılar dünyada... koşullar koşuştular... ...baadendiler... Peki sonra ne yaptılar? Ölüm onları yakaladığı yerde... Düşüp kalla böyle. Dünyadan bir teşriği öpere götüremediler. Ne götürürler? Bir de beyaz kefen. O da insanın bedeni açık, mahrem ve haram olduğu için Ne insan ne yapılıyor? kefen sarılıyor. Daha doğrusu insan bir ambalaj ambalajlanıyor Ambalaj deniyor insan. Sonra... Ambalaj sandığı var. Adı tabut. İnsan ambalajını kefene koyuyor. Ambalaj sandığı. Ama günümüzde ambalajlar, ambalaj kutuları, sandıkları sürekli değişiyor. Çok değişiyor. Ama bunlar değişim Kaç bin yıl önce nasıl kefense yine aynı kefen. Aynı tabut ilken tabut gene beraber iş. tabut gene. Ne yapmamız gerekiyor? Hiç olmazsa gidenlere bakmamız gerekiyor. Gidenlere. Ne üst makamda yaşayanlar oldu? Paşalar, padişahlar, sultanlar, imparator krallar, derebeyleri. Ne in yaşayanlar oldu O kadar sarayda kökşi carileri... çeşitli çeşitli ve eliniz Yeme içmeleri. Muazzam yaşantları oldu. Fakat ne oldu bunlar? Hepsi kaldı böyle. Sahi kaldı. Eşya da kaldı. Ne götürdü oraya? Dünya malı olarak bir ambalajlandı kefene. Beyaz Düz. Modeli de değişmiyor. Hep aynı model. Bir değişme modeli. Aynı model. Aynı sandığı koydum madara konduğu, Peki dünya dünyada kaldığı namazın olacak işte namazını kılsaydı dünyada namaz önem verseydi onunla haber mezarımızı girecek mi o mahşerde o namaz onun mezarına konacaktı mahşerde demek ki şeytan ne yapıyor önce önümüzden geliyor önümüzü kesmeye çalışıyor perdeliyor bir gaflet perisini buna engellemeyen çalışıyor. Bizlere ölümü unutturuyor. Tabut unutturuyor. Bedri unutturuyor. Heş unutturuyor. Bir dünya göndermeye çalışıyor arkamıza, dünyaya. Koş bakalım dünyaya, koş. Koy bakalım koş. Ve an eymanıyım, sonra insanlara sağından geliyor şeytan, Sağından geliyor. Ne var sağımızda? melek var. Ne yapıyor melek? Bizim iyi işlerimizi yazıyor sağımızda. İşte o melek bir şey yazamasın diye bize sağdan geliyor. Namazı engel olmaya çalışıyor. Hayırlara engel olmaya çalışıyor. İnsanın eline cebine sokamıyor. Engel olmaya çalışıyor bunlara. Be. Sağdan geliyor bu namaz kılmaya engel olaması bile ne yapıyor? Hiç olmazsa vakti biraz geçitsin diyor. Namazı vakti kılmanın bu başka, tabi sonra başka madde. Her şey kıvamında olur. Her şey kıvamında böyle. Bir acil meyvenin budanması bile, ilaçlanması bile, onun bile zamanlaması vardır böyle. Zamanlama meselesi vardır böyle. Namazın da zamanı Allah tarafından etmiş, tabii öyle haberleşir. Peki ne oluyor? Şeytan ne yapıyor? Namaz kılmasına engel olamasa bile onu oyalıyor, dünyayla oyalıyor, boş oyalıyor. İşte mesela işinden evine giriyor. Tabii yemesi yetişemiyor camiye derim. Geç evine gidiyor. Oturuyor sekodeye giriyor kışın özellikle. Oturuyor televizyon karşısına, koltuğuna oturuyor. E, yemek ya ye bakalım, çayları iç bakalım, haber dinle bakalım, filmler ser bakalım derken, e, biraz şimdi kılmamıştım ben. onu bir kılabilirsem bakayım böyle. Kılam? Nasıl kılacaksın böylece? Yani, kafa karma karşı bu böyle. Kafa karma karşı, isteksiz, zevksiz, yani namazı araya sıkıştırıvereyim varayan namazı böylece. Tabii namazda gene insanla uğraşıyor şeytan. riyah ucu ve şunlara bunları verir. Demek ki ne abi şeytan sağdan geliyor. ibadetlere hayırlara engel olmaya çalışıyor. Eline geleni yapıyor burada. Ve an şema ondan sonra soldan geliyor. Nedir bu soldan da? Ne var soldaki melek günahları eziyor ya. ...oraya günahlar yazılsın diye soldan geliyor şimdi de böylece. Günahlılar insana hoşgörsün günahları. Bak sen gençsin be. Gençliğin yaşa der böyle. Gençliğin yaşa bakalım der böylece. Yani şöyle ya, böyle bakayım işte... ...hele günümüzdeki gençlik, ki Allah yardım etsin onlara muhteremde gerçekten... ...yani inşallah, bir sonraki bundan bahsedeyim inşallah... Yani meleklerin içi gelme meleklerinin gençliğe bu zamanda. Melektin içi gelme Haramlar artık yollara dökülmüş haramlar. Yani günah işlemek o kadar koyulaştırılmış ki günah işlemek şu anda. Günah işlememek zor. Günah işlememek zor. Artık günahlar yollara dökülmüş artık. Ne abi şeytan? Teşvik ediyor işte. Günahlara böyle alkole, fuşa... Efendim... Hacı annedir mesela, haca gitmiş, emreye gitmiştir, namazını kılar... bir ona ne yapıyor? Şeytan da bir iş bulur. O iş bulur. Ne iş bulur o şeytanın? Nedir da bir ebed? Bir Akıllı şeytan çok. Başta dedim, allâme. Muazzam ilim sahibi böyle. insanların karakterini bilir şeytan. boş uğraşmaz uğraşmaz böyle şey. Hacı annedir. Hacı teycedir. <gülüyor> Artık başı üstün bağlamıştır. Elin tesbih vardır. El okuruna vardır. Namazı kadar? Ama şehit ona bir görev verir. Üç gibi yere kadınlar? İşte filan kızı böyle yapmış, filan gene böyle yapmış, filan böyle yapmış. dedi kodu. Ne dedi kodu? Alkol değilse o da aynı muhtemelen bakır. Haram olarak şey Hatta alkolden daha tehlikeli bir de buna kul giriyor. Helal'ı gerekiyor. Onun. Mesela hacca giden kadınlar diyelim örnek olarak. O aklıma geldi. Ee, ya da erkekler hacca giderken mesela efendim işte Arafat'ta, Beytullah'ta şurada burada oturup da tabi alkol alamazlar. Kum oynayamazlar. Ama dedikodu yapabiliyorlar, vardır. yapabiliyorlar vardır. Yani şeytan çok akıllı. insanların kırıtı yapısını bilir. Ona göre insan bir görev veriyor herkese. Soldan geliyor insanlara gösteriyor. Ve lazi İnsanın çoğunu Allah Teala biliyordu. Şükredici bulamazsın. Anîme yani denen olurlar iman etmezler. İnsanın çoğu hepsi değil ama. Gene dedi çoğunluğu demek ki her zaman yeryüzünde çoğunluk inkarcı tarzı olacak. Çoğunlukla. Yani. Yani sayısı olarak böyle Ancak Mevla'mızın ilahsız kulları buna gider bir şey yapmıyor. Dedi ki ihlas-ı muhteremler iki genç kız erkek sözü veya nişanlılar. Evet söz yapılmış kesilmiş, nişan yapılmış ama içseksizler ama gönülsüzler ama ikisi de gönülsüzler. Bunlar bu durumdayken e, kıza bir talip çıksa başka bir yerden ne yapar? Işığı atar hemen. Erkeğe bir tarif çıksın, gönlü olguğun bir kız bulsun, ışığı atar muhtemelen hem böylece. Demek ki sözlü iki genç, erkek kız böyle. Sözlü nişanlığı böyle. Ama gönülsüzlüler daha zenginini, daha güzelini, işte şunu bunu buldu mu hem atan nişanını ama sözü olan gençler birbirine gerçekten seviyorlarsa, birbirine bağlı olsalar, kim olsa olsun öldürürüm der, ben ayrılmam da mıdır. işte bir insan da Allah-u Teala'yı seviyorsa, Allah'a inanıyorsa, benim Rabbim o diyorsa, benim başram yok diyorsa, binler şeytan gelsin, onu yoldan çıkaran mazamanı. Dini aldanmaz, aldanmaz. Ne diyor aşık Yunus? Cennet için istene versen anı bana seni gerek seni muta. Yunus seni aşık oldunuz bak Cennetten basıyor da uzun tabi hikayesi. Şöyle diyor: İstene versen anı. Kim istiyorsa cennette ona ver. Bana seni gerek seni. Rabbim seni istiyorum Rabbim hocam. Ben seni istiyorum diyor. Mevlam diyor. Ben. Cennete de geçiyor. geçiyor. İşte Allah'ın ilası samim kulları Allah'a Allah diye tapınıyorlar. Kul yani cennette bir arada bir engel perde olmaz onlara. On aşağılar onlara. Demek ki ilasıysa ilasıysa. ...o Allah'ta ayrılmaz. Bir... ...Allah yolunda... ...yeni... ...inereleme başlayan bir kimse... ...Allah yolunda... ...artık manevi tatırı almış... ay yücelmiş kendisi... ...ve halere gelmiş... ...buna şeytan... ...ve veriyor kalbine şimdi... ...şeytan açık net veriyor... Sen boşuna namaz kılıyorsun. Boşuna geçecek kalkıp namaz kılıyorsun. Boşuna Allah'a tezik ediyorsun. Senin son nefesini ben gördüm diyor. Lehim-i gördüm son nefesini. Sen imansı gideceksin diyor. Bu hemen tabi abi muhterem der. işine İçine bir... ...bıkındı geliyor, korku geliyor... Usan içerisine geliyor. Allah'tan kopuyor yani. Yoldan çıkıyor yani böyle. Eski bunun tam bir arkadaşı varmış. Aynı yolda. Ona karşılaşıyorlar. Bakıyor, Allah Allah arkadaşı yoldan çıkmış. ne oldu? İşte içten böyle böyle doğdu. Bir his doğdu. Boştan neye namaz kılayım? Birbir e ağlıyor. Arkadaş be! Sen Allah'a yaşadığın namaz kıymıyor musun sen? Ve yemin ediyor diyor. Arkadaşım vallahi billahi bak diyor böyle. Vallahi billahi diyor. Hakkım ayeti kerime gelse diyor. Yani peygamber dönemi olsa hakkım ayeti kerime gelse ki ben cehennemde yanacağım diye gelse vallahi billahi Allah'a kuduk ederim ben gene böyle diyor. Allah'a kopmam ben diyor. Bana Rabbim gerek böyle işte azı cemaatimiz. demek ki ilahsız kulları şeytan kandıramıyor derler, sami kullar kandıramıyor şeytan. Bizim mevlam büyük burada. Dökman 33'te, rahim. İnne wa adalı hakun, İnne wa adalı hakun. Allah'ın va'di hak'tır, kesindir, gerçek'tir, ölüm de vardır kâme kopacaktır. olacaktır. Mahşer'de kurulacaktır. Allah göre bu o kadar kolay ki müteammidler. Bir gün emre bakar, fe' hükmü olur Allah katında haberleşir. Ve o melek katında bir konu haberleşir. <gülüyor> Velâhün billahi gurur <gülüyor> ve sonunda melam görüyor. Sizler ha, sizler dünya aldatmasın. Ve sizleri de billahilin garur Allah ile şeytan sizi aldatmasın. Burada garur şey anlamına geliyor. Vela yegurrenneküm billahirin garur Bakınız. şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Şeytan nasıl aldatır Allah ile? Allah kerim ve Allah kulunu yakmaz be. Allah affeder ve. Peki ama cehennem var mıydı? Neye cehennem var ya yaratılı böyle? Neye cehennem var? Neye yaratılı cehennem? Rabim cehennem yaratınca cehennemlik ya Rabbi beni yaratırama bana kim gelecek? O da görevini yapmazsa tatmi olamayacak cehennemde. Şuna benziyor. Mesela bir kimse kanı acıkmış. İştahı da yerinde. Karnı acıkmış. Ne istiyor? Ağzından bir şey girsin istiyor böyle. Gitsin ise ağzından bir şey bari. Ne olsun olsun anda. Kan acıkmış anda iştahı da var. Bir şey ağzından girsin. Hele biraz da ağzından damakları uyudu mu? Az değer bunlar. Zevk yer, tatma muhtemel. Aynen cehennemde böyle, cehennemde böyle. Allah o duygu vermiş. Yani gerçekte acıkınca mide istiyor bunu. Mide istiyor, ver diyor böylece. Hatta bazı insanlar vardır ki günümüzde çok bunlarda da fazladır. Yani kilo vermek istiyor. Az yemek istiyor. Ama niye frene, frenemiyor? Yani, aklı kabulleniyor. Mantığı kabulleniyor. Az yemem gerek diyor. E şunları şunları yememem gerek diyor. Ama istemem bir istek mideder, mide der. Mide, der. E mide bir et var. Protein et parçası bir mide aslında Demek ki mide bir canlısı protein et parçası ama bir istemesini bile bile böyle. Boşken tatmin olamıyor. Doğru tatmin oluyor. Cehennemde ancak adamın zaman olacak. Onu da soracak kıyamet gününde. Helim teleyti doğdum ya cehennem kale helim ve zid. biraz daha ver be. Daha da. Daha doymadığımda. Evet allah Teala kerimdir. velamı kerimdir. velham rahimdir. Kafurdur. Kafardır Mevlam. Setevhüttür Mevlam böylece. Ama azabı da şiddet azabıdaşlıktan böyle. İşte, i̇şte cennet nedir? Allah azabının bir simgesi, cennet muhteremler. Cennet Allah'ın rahmetinin simgesi, cennet evvelce. De Demek ki Mevlam buyuruyor, Şeytan sizleri Allah ile aldatmasın, aldatmasın. Bir Allah dostu şöyle buyuruyor. Ey insan diyor, tevbeye güvenip de günah işleme diyor. Efendim işte tevbe ederim sonra. Tevbe sonra öyle buyuruyor, bir Allah dostu. Ey insan diyor, tevbeye güvenip de günah işleme diyor. Bu neye benzer diyor, örnek görüyor. Panzeri güvenip de zehir işmeye benzer diyor. Efendim zehir işeyim de bunun panzeri karşılar bunu var bunun benze. İnsan içer mi zehri bile bile? İçmedi muhtemelen böyle. Sevenmişti tebih ederim. Acımasın olacağım, nasip meselesi var. Sevenmişti emekli olayım da sonra işte namaza başlarım. Emekli olmayan çok var ama ya. Çok var emekli olmayan böyle şey. Bir kimse gerçi emeklilik olsa bile gençliğin ibadeti başka böyle. gelişkinin yetişkinin çağında böyle o kanına, damarına, hücrelerine iman girecek. Tanılacak onlara böyle. Peki şimdi gelelim burada. Acaba Rabbimiz, Mevlamız neden şeytana böyle bir zaman millet tanıdı? Yani şeytan Allah'a yemin etti. Ve onu azdırım diye Allah'a yemin etti şeytan. Allah'tan zaman istedi. Ölmedi. Hale yaşıyor yaşıyor Acaba ona Mevlam neden zaman tanıdı şeytana imkan verdi? Sebe 20'de. İlla lina aleme men yu'minu bil ahireti min men huve min ha fi şekeyn illa men yu'minu bil ahireti imtihanı için insan imtihanı için böylece kim ahireti imanına tam kuvvetli Allah döneceğine kim de şükh şüphe kuşkuda imanı biraz böyle zayıf böylece demek ki Mevlamız bu için şeytana bu imkanı verdi, fırsatı verdi ona zaman tanıdı imtihan için Peki imtihan olmasan ne olurdu acaba? İmtihan insanlar melek gibi olurlar zamanlar. böyle. Melek. Melekleri şeytan etkilemiyor. Şeytan melekleri etkilemiyor. Nur onlar, el onlara böyle. Bir de artı meleklerde nefis yok. Fakat ne oluyor? Meleklerde nefis yok. Yani öfke, şehvet, şuna yok. Kim gökçe meleklerde? Şeytan onu etkilemiyor. Ne var meleklerde? Melekler yan Allah'tan zik ederler. Allah'ın hamdını tesbih eder melekler. Allah secde ederler. Onlar görevi yaparlar. Bunu yaparken de o görevinden peşin bir zevk alırlar. Ruhsat zevk alırlar. O kadar. Meleklere, sıvab günü yok meleklere, onlara cenel cenel yok melekler muhtemelidir. Eğer insanlarda da nefis olmasaydı, şeytan olmasaydı, insan melek gibi olurlardı. O zaman ne olur insanlar? Yaşadığı sürece havayı solur gibi, Allah'ı zikreder insanlar böyle, havayı solur gibi, otomatik var mı? Allah'ın işi ama insan böyle. Yaşayamazdı. Allah dedi bir şey tatmin olurdu. Kursa fiil aldı insanlar. Öldü mü işi biterdi insanlar. Bir çöp girmedi. İşte imtihan ne oluyor? İmtihanlı insanlar onun sayesinde günah sevap yazılıyor. Günah sevap dengesi kuruluyor. Bir daha ahirette günah sevap uzantısı ahirette cennet ve cehennem muhtemelen yani kimin sahibi çoksa uzantısı cennet. Nedir cennet? artı hayallere sığmayan, akla mantığı uymayan böyle. Başka bir alan, başka bir düzen. Her şey başka cennetin böyle. Her şey başka cennetin, başka bir alem. Şu evrende ne kadar güzellik varsa hepsinin kökü üzerinde cennet. Sonsuzluk alemi. Cehennette gece yok. Kış yok. uyku yok. Hastalık yok. Tıraş almak yok. Tıraş büyümeyecek. Hayır büyüktür yani. Sürekli zinde, sürekli huzur. Çalışmak yok. Çarşı, pazar, daire, şunlar, bunlar yok. Her şey bedava, bol, bol, bol, bedava. Doğal yaşı, her şey doğal böyle. Yani yok cennette. Her şey doğal. Her şey doğal cennette. Bu nedir ama cennet nedir? Sağdaki amen defterine çoksa uzantısı oraya gidiyor. Allah korusun insan dünyada aldanırsa, nefsi isteği insan boyunu eğirse, insan şeytan uyarsa dünyada, günah çoğursun oluyor. Uzantısı Allah korusun. Cehennem. Nedir cehennem? Ne kadar kötülük, çirkin şey varsa, hepsi orada özü o. Yani güzelliklerin özü, daha doğrusu Allah'ın cemal sıfatı cennet. Rabbimizin celal kahır sıfatı cennet, cehennem. Cehennem. E insan denen varlığı, Allah'a akıl vermiş bize hepimizden. Bir akıl sahibi dünya için ahiretinden satanmaz. Satanmaz böyle şey. Neden? Dünyada geçiciyiz. Bu kesin. Geçen geçti. Ne kaldı? Bu da meşhur. Bilmeyebilecek. Kimse bilemiyor bunu şey. Yani içimizde belki şu anda son geliş yaşayanlar var içimizde mesela. Son gelişimiz belki de aramızda. Üç gün ömrü, beş gün kalanlar var. Yani kalan belediğin geçen geçti ama önümüzde ölüm var, kabir var, mahşer var. Cennet cehennemizleri bizleri bu dönemden. Demek ki şeytan olmasa insanları cehennete kazanamaz, insan cehennete yanmaz, gelişe ama İnsan dünya yaşadığında kalır, üç günlük ömürle insan bir saman çöpü çürü, çürü gider. İnsanın devamı bekası neye bağlı? İmam Sait aleyhisselam'de uzantı arda gidiyor. Şer bize düşman bu terenler, Şerden düşman bize. Peki biz ne yapalım? Biz ne yapalım? Niye Mevla buyuruyor? Fatır altıda. Bismillahirrahmanirrahim. İnne şeytanekum aduvün. Allah bize haber veriyor. Şeytanın düşmandır. Fetteh hızı aduvva. Siz düşman düşmanı Demek ki şeytanı düşmanı şart. şeytan düşman bilmek böyle. Dost olmaz ondan. Bir gün bir Müslüman'ın biri bir kiliseye gitmiş, merak etmeye gitmiş, Aslan mekruhtur yani. Bakmış gelen Hazreti İsa'nın önünde, benim önünde mum yakıyorlar, onlara saygı yapıyorlar. Bir de şeytanın orada bir simgesi varmış, neyse şeytanın, bakıyor bakıyor, ''Vah vah, zavallı şeytan, acı şeytan, garip kalmış.'' diye böyle. Her gelen Hz. Hz. Meryem'e, hürmet saygı mum yakıyor onlara. Şeytan kimse bakmıyor. da bir mum alıyor, şeytan hep bunu yakıyor bana. Garip kalmış diye ben bu bunu yakayım bana diyor. Gece rüyasında şeytan bana geliyor şimdi. Arkadaş be, çok sağ olsam be. Ben geçten gariptim böyle. Kimse ilgilemiyor benimle diyor. Çok mahzundum yıllarca. Bir defa sen beni acıdın, bana muhattın önümde. Ben de sana teşekkürle geldim ama diyor, ben sana ilik edeyim buna karşılık. sen baş bırakmayayım. Ne yapacaksın? Benim de bildiğim bir yerde diyor, bir hazine var diyor. Yap hazine var. İçi altın dolu. O seni götüreyim diyor. Oradan içten al diyor, altınları. Peki. Gidiyorlar rüyasında da gidiyorlar. Bakıyorlar gerçekten bir hazine varmış depo. Kapıda ...bir silahlı asker nevetti ama ...bekçi bak kapıda silahlı. Diyor ki şeytana bak burada silahlı nöbetçi var. Ne yapalım? Arkada bir küçük bir pencere vardı cam vardı arkada diyor. sen biliyorum diyor orada şey girsen diyor. Arkaya geliyorlar yüksek şey bir demiş. Şeytan diyor ki, benim omuzuma bas diyor. Omuzuma bas diyor şeytan bana. Sen buradan çık diyor bakalım diyor. Bu işin omuzuna basıyor. Oraya çık, tutunuyor oraya. Ama ki alamıyor daha yukarıya. O anda nebetçi bunu fark ediyor. Koşup geliyor. Ayağını tutuyor birisini bunun içinde. Ayağını yakalıyor. Ayağını yakalıyor. Şeytan karşıdan bakıyor. Şimdi. Diyor ki o kimse şeytana bak benim yakaladım nebetçi ne yapacağım ya şimdi? İbrahim'e boşluya, vur tekmeyi de bırakır sen diyor. Vur başına tekmeyi diyor böyle. Şimdi boş ayağına başlıyor tekmeyi vurma başına. Nefesçinin tekmeyi vuruyor vuruyor, bırakmıyor genelde böyle. Bırak bir ne yapayım? İşi üstüne diyor. İşi üstüne başlarken hanımı uyandırıyor. Ne yapayım sen be diyor. Demin de hemen tekmeyi yedim seni diyor. Bir de işin, şey, işin, şey işin vermem temelde. Demek ki şeytan dostluk olmuyor mu? Olmuyor şeytana dostluk, olmuyor şeytana yapmıyor. Düşman mevlam buyuruyor. Mevlam buyuruyor. Olmuyor mevlam buyuruyor. Peki, şeytan düşmanımız da... ...onla nasıl savaşalım şimdi? İki tür düşman vardır mesela. Bir görünen düşman. Düşman görünüyorsa, cephe belliyse... ...savaş daha kolay. Bir de görünmeyen düşmanlar var şimdi. Görün düşmanlar var. Mesela derim ki, abilerim bir köpek önde çıktı bir yerde. Ne yaparız? İcabınıza ayak tekmesi, icabına bir sopayla kendimiz savunuruz ona karşı. Kim olsa bunu yapar bunu böyle. Ama mikroplar var. Bunu biz göremiyoruz. Bunlar bile saldırmışlar. Ne yapıyoruz? Elimizde bir şey gelmiyor. Doktora koşuyoruz, ha sen sınırsın. İşte bize buyuruyor, Araf 27'de, innehu yara'ukümü ve kabüllühu, innehu o şeytan İblis yara'ukümü sizi görüyor. Huve o şeytan ve kabüllühu ve zürriyeti, kabüllüşi görüyorlar. Minası, la terawnehum, sonlara görmediniz şeyten onları görüyorlar. Şimdi iş değişti unutmayanlar. Çetamil düşman. Ama göremiyoruz ona böylece. Isıdan yaratıldı. Yani renksiz gazdan yaratıldı. Renksiz gazdan yaratıldı. Rengi yok. Çok şeffaf. Her şekilde girebilir kendisi. isim olarak. Ama insana göremez bunlar böyle. Neye göremiyor? İnsan gözü bunları göremiyor işte. Ne lazım görmesi için? Renk şah, renk. Şu buranın içinde hava dolu. İçinde farklı gazlar da var. Niye göremiyoruz? E, rengi yok muhtemelen. Kokusu yok onu da alamıyoruz muhtemelen. Hatta tadı yok gazların. gazan tadı olsa ağzı söylenken ağzın tadı alır bunların bir şeyi bak. gazlar var, gazlar var. Bunların rengi yok, kokusu tadı yok bunların bir şey. Demek ki böyle bir şeyler var muhtemelen var yani gözümüzün göremediği böyle bir varlıklar var. Havada bir varlıktır, cişimdir. Ağrı da vardır. Gaza da bunlar böyle vardır. Ama göremiyoruz biz böylece. Mevla müdür, şeytan ve onun zürriyeti neyse onun askerleri. Sizi görüyorlar sonra göremiyorsunuz. Böyle böyle. Ne yapma gerekiyor? Göremeyince onu görene sığırmak gerekiyor diyor sema gerekiyor. ki bize görüyor bu konuda araf 200'de varrayı şeytan size dokundu zamanlar febille vema yenzemü şeytan lezûm festeiz billah şeytan size dokunduğu anda na dokunma ves vesediriyor mu ves veser ves Sessiz fısıltı, fısıltı. İnsanların kalbini duyuyor demiş. Şeytan konuşur böyle. Özellikle eğer bir kimse ince fikirli, içe kapanık, fazla duyarlıysa, bunlar bunu daha çok duyarlar şeytan bunları daha çok etkiler bunları böyle. İçe kapanık. Halktan biraz kopuk. İçe kapanık. Aşırı duyarlılığı, evhamlı, karamsar. Her şeyi bir kötümsür olarak düşünmeye çalıştık kimseler. Yani şeytan arada tam bir ortam bu böylece. Mesela yine mikroplar var. Mikroplar var. Tabii çeşitli farklı var bunlar. Bunların da belli bir ortamda üremeleri vardır mikropların da. Herde mikroplar vardır böyle. Baderimiz sarmıştır bunda, sarmıştır. Bunların da üremel, çoğalma bir ortam gerekir bunlardan böyle şey. Bu mikroplar da ortamını buldu mu ürer, çoğalır, hastalık olur muhtemelen şey. Demek ki şeytanların da etkili olması için bir ortam gerek, ortam gerekiyor kişi sosyal çok, dışa açık halk işleri çok güzel Allah kulunu ediyor her şeyi yapıyor kötümse değil, huzurlu kimse şeytan bunu verse veremez muhtemelen verse bile çok ama çok zayıf kalır bunun bu kişi bunun farkına bile varamaz etkilemez kimseye verir ama Allah korusun içe kapanık halktan kopuk İlişkileri böylece evhamlı, karamsar, kötümser. İşte i̇çe kapanı kimseler aşırı duyarlı, her şeyi çabuk duyabiliyor. Her şeyi hemen kafasını büyütüyor, hemen yapabiliyor. İşte şeytan aradığı ortam bu muhtemelen. Bu tipteki insanlar şeytanın ve sesini tamamen duyarlı. kendi kelime duyalar bunlar, kalplerinde kelimeyle -kelime duyarlılar bunlar. Böyle yapıyor. Ve ma yenzeğan nekemin şeytanın Şeytan bir, bir çarpma çatma, fısıltı geldi mi? Ne yapma gerekiyor? Fes izbiller hemen Allah'a sığın. Yani burada şeytana muhatap olmama gerekiyor. Bu tür insanlar günümüzde bundan çok muhteremdir. Yani bir insan işi bozulmuştur, edilmiştir, mutlu değildir, karan sardır, içine kapanıktır, artık halktan küsmüştür, her şeyden dünyasından bıkmıştır, hale gelmiştir. Yani çökmüştür kimse. Bunlar çok günümüzde muhtemelen çok günümüzde bunlar böylece. Şeytan buna çabuk kandırır bunları böyle, kandırır böylece. Nasıl kandırır? Önce imanını çalmaya çalışır şey, imanı çalmaya çalışır böylece. şey. Yani Allah'a şey inkar ettirmeye, artı inkar ettirmeye, böyle kuşkulara, karamsarlığa bunu şey yapmaya çalışır. Bu kişi ne yapıyor? Acaba ben mi oldum der. Olmaz, olmaz mıdır? Olmaz böyle şey. Ki şeytanın kalbi verdiği vesiseler, tabii kötümserdir yani dinden çıkaracak sözler, inanç sistemleriyle kalbine getirmek çalışır. Ama o kimse bunları onaylamayınca, kabullermeyince, bunu dine söylemeyince dine çıkmaz insan böyle. Çıkmaz bunları. Ne gerekiyor burada? Şehitlere muhatap olmamak gerekiyor. Şeytan ve verdi de ona ben bir cevap bulayım, onu yeneyim, onu ben karşına bulayım diye böyle şeytana muhatap kabul ederse, onun verdiği her vesiseye, her kuşkuya bir cevap arana kalkışırsa, e, şeytansız da bu muhteremdir. Yani oltaya kalan balı gibi kişi be Allah korusun böylece. Artık bunu şeytan karansar yapar böyle. Abdesine gelir, namazına gelir böyle. Abdesine gelir, zaten beynini yorar şeytan, beynini yorar, beyin beyin yoruldu mu sinir sistemi bozulur. Sinir sistemi bozulur kişiler böyle bir şey. Karaamsara, Karamsarak kararsız olur kişi böyle bir şey. bozulur, sinirli olur, çabuk kızar, çabuk öfkelenir, muazzam dar bunalında olur. Bu kişi şeytana cevap vermeye kalkışması gerekiyor. Uykusundan bozarmışlar. İştahı da kaçar böyle. Hatta bu insan gene hastalığı kendisine bir şey olmadı kendisinde bakar, soğuk olurken ben de işte ciğerlerim rahatsız ediyor. Zor soğuk oluyorum böyle der. Benim kalbimde ağrı var der. Benim ağrı var der. Aslında kendisine böylece. Ne gerekiyor burada? Şeytana muhatap olmak şart burada. Şart. Ne yapacak? Allah sığınacak. Ne yapacak? Evimizde okuyacak. Evimizde billahi, böyle şeytan alacak. Hemen. Şeytan konuşuyor mu? Bırakma Euzü billahi ben şeytan ulaşayım. Euzü billahi Allah'a sığınıyorum. Şeytan şehrinin anlamına geliyor. Bir de Nas Suresi bir üstüne Kur'an'a kendilerine var. Herkese bunu biliyor. Kur'an. Son sure Kur'an'ın bu ne? Okumak gerekiyor. Nas Suresi okumak gerekiyor burada. Bir de sessizliği de biraz bozmak gerekiyor. Yani şeytan böyle sessizlik ortamında, ortamında, biraz da karanlığı da sever. Mesela böyle bir kimse yatağına yattığı zamanlar hem uykusu yoksa, yoksa tabi uyuş söndürmüştür, gece namazı yanmakta, e, loş bir ortam vardır. Kendi vesileyle evhamlı kendisi de yattığı yerden hemen şeytanın kafasına bir şey takar muhtemelen. Hemen takar böyle, kafasına böyle. Yani ne yapar şeytan burada? O kimsenin beynine bir program yükler, program yükler. Bu kişi ne yapar? Zavallı kişi. Yani zavallı ama çok çok zavallı ama böyle. çok ama zavallı şey. Yani şeytanın yattığı yerde bunun beynine program yükler. Bu kişi bunu çözmeye çalıştı, bunu böyle uğra uğra böylece. Halbuki ne yapsın bu kimse? Kendi başta program yüksün beynine. Başta program yüksün beynine. Yaptığı yerden ölümü hatırlasın, ağrıta hatırlasın, cennette hatırlasın, Resulü hatırlasın, sahibi hatırlasın, eylülü hatırlasın bunları, Allah'ta zikredesin, Allah'a da desin Celle Câlu. Yani her insanın beyni, her insanın benim muhteremler o beyne yüklünen programı çözmeye mecbur beyin. Her beyin var. Demek ki Allah'a ısınmak gerekiyor, şeytanla muhatap olmama gerekiyor, vesileye de olmama gerekiyor. Allah korusun, eğer şeytan böyle bunda başla olursa, abdestinle, abdestinle, abdestin alırken, tabi beyin yorgun, sinir, sistemin bozuk, dalgın bir halde, gaflet bir halinde, yine anda vesile içerisinde, vesile içerisinde, abdestin alırken, Acemi kadın yıkadım, yıkamadım elimi acaba? İki kere bir kere mi yıkadım acaba? Tekrar yıkamaya bakayım. Abduna bitirir gene verir ama senin yüzünü yıkamadın. Döner tekrar levbaya yüzüm yıkayan bakayım. Gider sayanı yıkamadın. Aa yıkamadım. Yok topuk kuru kaldı. Tekrar dön dön derken kişi adı bukar mı senin de Allah korusun namazı bırak Allah korusun. Bu işin şeye dineme gerekiyor burada. Bilhassa abdest konusunda, abdest konusunda muhteremler, abdestin dört tane farzı bakın. Dört farz abdest var böyle. Dört farz geldi mi, abdest tamamdır. Nedir bunlar? Yüzü bir kere yıkamak. Bir kere. Elleri yıkama birer kere. Başın besiye, ayağın yıkaması. Bir kere. bir kere. Acaba iki mi yıkadım, üç, üç mü yıkadım? Tek yıkayım mı? Yıkama yıkama. Yıkar Muhterem'de. Şeytanı dinlenme orada. Bunu Peygamber buyurmuştur Muhterem'de. Özel şeytanı adı el Elhan el da böyle. Adı el Elhan şeytan vardır. Bu abdestte uğraşan şeytan budur Muhterem. Onlar sınırlı şeytanlar. Onlar da branşı var şeytanların da böyle. Onlar meslekleri var böyle. Şeytanların da böyle. Adı el Elhan. El-Han uğraşıyor bu şeyleri. Işte. Ne gerekiyor burada? Kesinlikle abdestten sonra Artık geri dönülmez mutludur, dönmez böylece. Şey. İşte adi cemaatimiz Allah yoluna tabi engeller var. Engelli koşu bu Allah yol, engelli koşu. Engelleri aşma düz asal değil. Engelli koşuları var böylece. Şey. Hem başta şeytali ilahine var. Çok akıllı, çok bilinçli. Biz onu göremiyoruz. O bizi görüyor. Ama bizi etkileyebiliyor. Kan damarımıza dolaşabiliyor. Eti akımı gibi. ısı adılığı için. Kan damarımıza dolaşabiliyor. Kalbin içine girebiliyor mu kalbin içine? Girebiliyor ve giremiyor muhtemelenler. E bir kalp, bir kalp, gönül, o anda Allah zikrediyorsa, ama tefekkür ediyor, ama namazda, ama konu okuyor. Bakınız, beden değil ama, dil değil muhtemelen. Efendim biz namazı iken, şeytan mesle veriyor bize E bizim dilimiz okuyor namazda muhtemelen. Namaz dilimiz okuyor. mesela. Yani dilin okudu ayrı, kalp, kalp, başka kalp muhtemelen. İki kutup artı, eksi birleşecek bunlar. Dil, kalp böylece. Tek kutuba takarsın fişi, lamba yağmaktır. Fakat çalkma muhtemelen İki kutup yerine gelecekler, böylece. Dil kalp birleşti mi, namazda durduk. Allahu Ekber en büyük Allah. Kıbleye yöneldik. El bağladık. Nedir bu? allah Teala'ya ...teşlimiyet bu. Ya Rabbi... ...yani ne güzel bir şey namazın zevki tadı... ...anlamı. Yani buradaki hareketler bile... şu anlamlı kardeşim. Bir Önce bir yön böyle. Hek aynı yönden yöneliyor. Aynı yön. Ondan sonra tekbir alınıyor. El kaldırılıp... ...el bağlanıyor Allah huzurunda. El bağlanıyor. Gözler secci ihtimale bakıyor. Sağ sağa bakmak yok... Uzak kalbise bakma yok. Eller bağlamış. Allah-u Teala burada tam teslim oldu. Teslim oldu. Bir kısa hissanatayım his his inşallah. Biraz geciktik ama. Medine münevverlerde bir mühendiren zat vardı. Osman Efendi diye. Allah rahmet eylesin. Koyalıkkeniz aslında. Bu çölükken Medineye yerleşmiş Babası getirmiş Medine'ye. Annesi Buharalı, babası Koyalıydı. söz Hazretleri. Her açıdan insanı kamer açıdan ilim, ahlak, velayet her açıdan insan üstü insan. Öyle bir insan kendisi böyle. Hiç bunu kızına göre yok. Öyle bir insan. Bir gün bir Türk hacısı Genç Konya'da da sohbete hoca sordu. Hocam dedi, namazıza bazı yeri mi kaşınıyor, sonra kaşınıyor. Acaba bir zararı var mı? Bu da bir fıkıh konusu yani yakın, gereken bir konu bu. O rastam bu soru Sordu. Rahmeti osman hazretleri Allah rahmet eylesin. Hemen cevap vermez böylece önce soru soran bakardı. Yani onun anlayacağı biliriyle ona cevap verirdi. Şöyle gence gibi baktı. Yani 30 işte ama gençte. Dedi ki yavrum dedi ona. Eskiden de asirlikte bir şey vardı hazır ol diye. Hazır ol diye bir şey askerlikte baştan vardı. Yine var mı bu hazır ol diye bir şey askerlikte? Var hocam. Dedi mi bu hazır ol? İşte hazır komutu verildi mi? böyle kut gibi kalırsın mı kımlamazsın böyle. Peki kim öyle bu komutu? yan da verir, çavuşur, subay verir. Peki yavrum dedi, bu komut verildi, komut verildi. Hazırla geçtin. O anda birin yerin kaçtı, ne yaparız bir yere kaçırsa, kaçırır mısın? Kaşıyamazsın. Sine konsa, kovamazsın. Arı iş yapamazsın. Bak yavrum be dedi, bak yavrum dedi. Onbaşı, çavuş, subay. Hazır ol diye komut veriyor sana. Taş gibi cansız kalıyorsun orada. Kımıldayamıyor yere bakamıyorsun böyle Namazda Allah komut veriyor. Allah veriyor komutu. Mevla veriyor. Kulum mevla kulum huzuruma geç bakalım. Allah-u bakalım. allah Peki ya namazda Allah huzurunda Allah huzurunda ede belki Allah sende görüyor, biliyor, gözlüyor Mevlam seni. Herkesin merham biliyor bu şey. O anda Allah'ın huzurundasın. Peki nasıl kaşırsın böyle belki? bizim elhamdülillah. Olur mu böyle elhamdülillah? İşte adı cemaatimiz İslam çok tatlı bir İslam böyle. Yaşamak böyle. Ama içine girmek böyle. İçine girmek. İşte bir insan gerek namazda, gerek namazın dışında. insan Allah'ı hatırlarken, ederken ister Allah desin, ister koru okusun, ister namazı olsun, ister tefekkür olsun. Bir insan Allah'ı hatırlarken, dili Allah derken, eğer kalbinde de anda Allah yönelmişse, kalbi de dile kalbi Allah diyorsa o kalbe şeytana girme izin yok. Giremiyor da gelene başı. Kandada beftiye verece. Ama bir kalp gaflette, gaflette. Evet kişi Kur'an okuyor. Hatta ünlü hafızdır. Evet, dünya çapında hafızdır. Marşar, Muazzam, ünlü hafızdır. Allah zikir eder. Şunu bunu yapar. Kişi namazadır. Ama kalbi gaflette ama ya. Kalp gaflette ise evet. Değil, eleme, eleme, bir şey okuyor ama ne okuduğunun farkında ne kıldığı rekatların farkında kişi yani gafiyetle kafasına program yüklenmiş şeytan tarafından zavallı da programı çalıştırıyor. Güya beden namazda beyin başlıyor programda mı beyin? Kalp gafil. Ne yapıyor şeytan? Evliyalar şeytanı görüyorlar muhteremler keşif sahipleri, kurbağa şeklinde fil gibi hortumu var diyorlar. Hortumu var, fil gibi bir yer böyle. Hortumu var diyorlar. Şehirden insan kayıltıran dolaşıyor böyle. Bekliyor, kalbin gafil olmasını bekliyor. Kalp allahdan kabir olduğu anda hortumu uzatıyor, kalb yutmaya başlıyor böyle. O anda kul kendine gelse, şey bir gönül kaybile Allah derse hemen çekiliyor. Hanlas bu hannas. Hanlas hemen çekinemiş herhalde. Yok kul gafletteyse ne yapıyor? Kalbini yutmaya başlıyor. Başlıyor. Tamamen kalbi yutuyor, götüren yutuyor. Allah korusun. Yani gafi insanlar tam şeytanın etki alanında tamam Onları yönlendir, yönlendirir harama baktırır, haram el dokundurur, haram yedirir, öfkelendirir, kim besittirir, adam öldürür, terörs yapabilir, yapabilir Allah korusun vereceği. İşte ne gerekiyor aziz cemaatimiz? Allah'tan korkmaman gerekiyor. Dile kalbile Allah'ı çok zikredelim, Allah sığınalım. Lillahi Tala Fatiha.